Sizlere zikretmiş olduğu bu kitabında e, ikinci esası alıyoruz, ikinci aslı alıyoruz. Ma'rifetu dinil İslam. İslam dinini ne yapmak? Bilmek. Daha önce dedik ki İslam dininin üç tane mertebesi vardır. İslam, iman, i̇man ve istersen. ihsan. İslam, zahir ameller. İman, kalb, kalb amelleri, gizli ameller. Çünkü bu dinin ilk basamağı İslam'dır. Ondan sonraki mertebe makam iman makamıdır. Her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümin değildir. Yani iman daha üstün makam. Tabii bu makamlara erebilmek, nail olabilmek için gayret sarf etmek gerekiyor. İnsanın çok yönlü olarak ...çalışması, gayret etmesi, kendini ıslah etmeye çalışması gerekiyor. Böyle oturarak insanın bu makamlara ermesini beklemesi doğru değildir. Bu tür şeyler bidatlar içinde olan sapık tarikatlar da vardır. Adama tarikat içinden ne gelir? Allah'ın dininden bir keşif gelir. böyle ki o tarikatın en bilgini, en alimi olmasa bile... Belki de behlül derler, derviş derler. Aklı başında değildir ama ona o makam verilmiştir. Artık o değişik bir makama oturmuştur. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Yani dinde insanın gayret etmesi gerekiyor, çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu makamlar basamaklarda yol kat etmesi gerekiyor. İslam eğer imanla desteklenmezse o İslam ne olabilir? Nifak olabilir. İslam yani namaz, oruç, hac, zekat, la ilahe illallah zikirleri böyle dille söylemek. Kalbin ıslahı olmadan yapılırsa, kal, kalbin itikadı düzeltilmeden yapılırsa Allah'a iman kalpte tahkik edilmezse bu zahir amellerin yapılış gayesi nifakta da ola bilir. Bundan da korkmak gerekiyor. Bundan da korkmamız gerekiyor. Ardından imanın ardından da ihsan mertebesi geliyor. İhsan Bu mertebe, bu makam makamların en üstünün, en zirvesi, en yukarısı. İhsan mahlukata karşı ihsan var ve de Allah'a karşı ihsan var. Mahlukata karşı ihsan yani insanın muhsin olması mahlukatın ihtiyaç duyduğunda ona iyiliği ne yapması, sunması, vermesi ve insanlardan da, Müslümanlardan da, Müminlerden de eza'yı, onlara zarar veren şeyi def etmesi. Buna ihsan veriyor. Yani yoldan taşı kaldırmak tabi nedir? İhsandır. Değil mi? Yolda kalana yardım etmek de nedir? İhsandır. Tabi bizim burada kastettiğimiz ihsan makamı, kulun özellikle Allah ile olan ilişkisinde ihsan sahibi olması, muhsin olması. Bu da ancak neyle olur? İhlasla olur. İhlas olur. Allah'a tevhid ile ve Allah'a, yalnızca ona ibadetle olur. İbadetin tüm türlerini, özellikle de kalbi ibadetleri, tevekkül, reca, ümit, kauf, haşyet, rabet, inabet, tövbe, istiane, istigase, bunların hepsini hakiki manada, kalpte Allahu Teala'ya yapıldığında bu ibadetler, kul bir bakmışsınız, nereye yükselmeye başlamış? İmandan da yükselmeye başlamış. İman makamının nereye geçiyor? İhsan'a geçiyor. Diyor ki ihsan ihlas ile kişinin amelini sünnete uygun olarak zahirde ve batinde gizli ve açık sünnete uygun olarak yapması demek. Yani i̇şte İhsan bu. budur. Fazla böyle kalisefeye fazla değişik tariflere girmeye gerek yok. İhsan insanın amelini en güzel surette gizli ve açık biçimde sünnete uygun bir şekilde ihlasla yapmasıdır. Tabii ihsanın derecesi var. iki tane derecesi var. İhsanın ilk derecesi Allahu Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmek. Görüyormuşçasına. Dünyada bizler allah Teala'yı ne yapamayız? Göremeyiz. Ama görüyormuşçasına. Allahu Teala'nın ilmini, senin ilmini kuşattığı, seni kuşattığı, basarının seni kuşattığı ve sen Allahu Teala'yı görüyormuş. Allah-u Teala haberdar bunu biliyorsun. Ve sen Allahu u Teala'yı görüyormuşçasına. Sanki Allahu Teala Teala'yı görüyormuş gibi davranıyorsun. Şimdi bir insan düşünün, sürekli rahat bir şekilde hareket ediyor, davranıyor. Ama bu insanın gözetlendiğini, dinlendiğini düşünün. Nasıl olur hareketleri, davranışları daha farklı olur. Değişir, hareketler değişir. Şimdi Allahu Teala'nın seni görüyormuşçasına, yani senin görüyor senin onu görüyormuşçasına. Görüyor gibi seni, senin onu görüyor gibi ibadet halinde bulunman. Buna murakabe makamı diyoruz. İlk makam. Burada insan ne olur? Sürekli bir teakkuz. Sürekli bir teakkuzda olur. Gaflet bu adama çok az gelir. Bu makama eremiyorsan eğer, henüz bu şey yükselmediysen, sen Allah'ı görüyor muşçasına ibadet edemiyorsan şunu bilmen gerekiyor. Bu daha bir alt makam. İhsanın alt makamı. Allah'ın seni gördüğünü bilmen. Allah-u Teala'nın seni gördüğünü yapman? Bilmen. Yani bu da çok önemli. Sen Allah-u Teala görüyormuşçasına, görüyormuş gibi ibadet edeceksin. Bunu yapamıyorsan Allah-u Teala'nın seni gördüğünü bilerek ibadet edeceksin. Diyor ki ilim ehli شيخ خلصان متيما يقول الإحسان هو فعل المأمور به إحسان نذر إنسان nedir? لن يبمسدر سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه إستر بو إنسان لا إحسانا بلومنك أحسن إستر كذناء إحسانا بلومنك أحسن إستر كذناء إحسانا بلومنك أحسن إستر كذناء إحسانا بلومنك أحسن إستر كذناء إحسانا بلومنك أحسن إستر كذناء Nedir? El-İman. İmandır. İhsan, el-tevhid. Tevhiddir diyor. İhsan, el-inabetu ilallah-i teala. Allah-u Teala ne yapmaktır? Dönmektir. Allah-u Teala'ya dönmek. Ve-iqbal ileyh. Ona dönmek. Ve-tevekkül. Ona tevekkül etmektir. Yani ihsan budur. Tabi sözde bir tevekkül değil. Sözde bir inabet. İnabeti biz açıklarken ne demiştik? İnabet, Allah'a dönmek. Tevbe etmek de allah Teala'ya dönmek. Peki tövbe etmekle e, inabet etmek arasındaki fark nedir? Tövbe etmek, günahlardan çekmek? İnabet? İnabette Allahı Yönelmek, ibadetlerle salih amellerle artık ne yapmaya çalışmak? Bir üst makam oluyor. Bir üst makam oldu, daha böyle kapsamlı. İnabet. Bunları hakıyla ne yapması lazım insanın, yerine getirmesi lazım. Diyor ki, en ya Muhammedallah ki, ennehu yaraq, kulun Allahu Teala'yı görüyormuşçasına ibadet canın ibadetiniz, tazimen yani mehabeten korkarak ve hayaen utanarak ve muhabbeten severek bunların hepsini kul hissederek Allahu Teala'yı görüyormuş gibi ne yapacak kul ibadetecek. o halde yani dışarıdan bakanlar görecek mi sanki bu adam Allahu Teala'yı görüyor böyle hareket ediyor yani sahabeye bakıyorsunuz yani sahabenin nesline baktığınız zaman diyorsunuz yani böyle bir şeyin yeryüzüne gelmesi de artık mümkün değil neslin gelmesi mümkün değil Tabi öncelikle onlardaki o öğretici Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyle mükemmel bir öğretici. Allahu Teala'ya kullukta en önde sürekli tevazu var. Allah için kanatlarına eğmiş tevazu timsali örneği ve o medreseden geçen sahabeler bakıyorsunuz ki Subhanallah yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir düşünün. Bakı, Ebü Ali olan 63 küsür yaşına vefat etmiş, 40lı yıllarda Peygamberimize tanışmış, olgunluğunda bir adam. Ya Peygamberimize çocuk yaşta iman etmiş sahabelere ne diyeceksiniz? Çocuklar yani küçük, bugün bakkala göndermeye korktuğumuz yaştaki o çocuklarla aynı yaşta olan öyle sahabelerde öyle kahramanlıklar okuyorsunuz ki, Subhanallah diyorsunuz. Bedir Uğult savaşında. Rafi ibn-i Hudeyc sahabeden meşhur, daha küçük. Peygamberimiz onu geri gönderiyor. Dön geri. Çocuklar safa girmiş ne yapacaklar? Müşriklerle savaşacaklar. İnsanlar iman, ihsan bu mertebelere koşan, yarışan, tevekkülde inabette, küçücük çocuklar bunlar. Peygamberimiz geri dön Rafi ibn Hudeyc diyor ki ey Allah'ın ben iyi ok atarım. İyi okçuyum diyor. Savaşta da okçu adam lazım. Aleyhisselatü Vesselam, tamam diyor, sen gel. Oradan Semura İbn-i Sahabeden. O da çocuk. Diyor ki, ey Allah Resulü diyor, ben diyor bunu güreşte <gülüyor> Beni de diyor, şey yap, al. al. Allah Resulü tamam diyor, bir güreşe tutuşun diyor. Onlara güreş yaptırıyor Allah Resulü Vesselam. Semura yeniyor, tamam diyor, sen de gel. Yani, bakın bu kıssalar sanki böyle senaryo gibi gelen, hayal mayal olabilecek diye düşündüğümüz sahneler. Ama öyle bir toplumdan bahsediyoruz ki, Allah'a kullukta yani birbirlerine ön, önce olmuşlar, örnek olmuşlar. Küçük çocuklar bile o toplumdan böyle yetişmiş bir toplum. İhsan böyle bir şey. Yani kula insanlığa, Müslümanlara iyilikte bulunmak ve onlardan eziyeti, onlara eziyet verecek olan şeyleri, hoşuna gitmeyen şeyleri ne yapmak ondan uzak tutmak. İnsanlara zarar vermeyeceksin, ihsanda bulunacaksın ve Allah Teala onu görüyormuşçasına evet. ibadet edeceksin. Ardından bunu yapamıyorsan bu makam herkesin harcı değil. Gayret lazım. Yani harcı değil derken herkes buna layık olabilir ama ne gerekiyor? Hayır. Gayret, alın teri gerekiyor. Bunu yapamıyorsan bunun bir alt makamı Allah Teala'nın seni gördüğünü ne yapman sürekli bilmen. Diyor ki ilim ehli rahimahullah ihsan makamına ermeye yardımcı olan en büyük yardımcılardan bir tanesi de allah Teala'yı çokça ne Zikretmek. allah Teala'yı çokça zikretmek. Bu çok önemli. Ve biz daha önceden de defaatle söylemiştik. allah Teala'yı çokça zikretmek denince herkesin aklına 99'lük tesbihi alıp Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah demek geliyor. Allah'ı zikretmek bundan daha geniş. Yani Kur'an okumak en faziletli zikirlerden bir tanesi? Kur'an okumak, ilim talep etmek. Sabah akşam zikirlerini yapmak Ve hatta şunu söylemiştik. Bir insan Allah sana diyor ya Allah'ı çokça zikredin. Bir insan Allah'ı ne zaman çok zikretmiş olur? Ancak ne yaparsa? Mukayyet zikirleri yaparsa. Mukayyet zikirler nelerdir? Sabah akşam zikirleri, değil mi? Hanım ile cemaat edecek, bunun zikri. Arabaya binde onun zikri. Yolcuza çıkacak, bunun zikri. Uyuyacak, evine girerken, evinden çıkarken. Bunlar. Bu kalbi ne yapacak? Yumuşatacak. İman artacak. İnşallah bu akşam duha namazıyla alakalı meselede de zikir edeceğiz. Yani, Kutsi Hadis allah Teala diyor ki Ey Ademoğlu diyor. Allah için günün ilk başında dört rekat namaz kıl sonunda da ben sana diyor kafi olayım sana yeteyim günün sonunda yani sabahın vakti tabi bazı ilim ehli bunu sabah namazının iki rekat sünneti ve iki rekat farzı olarak addediyor bazı ilim ehli de bunu dört rekatlık duha namazı olarak addediyor sayıyor yani ihsan, ihsan makamı ihsan mertebesi demek ki neyle oluyor gayretle oluyor. Allah-u Teala'nın sana destek ve yardımıyla olacak. allah Teala sana göstermiş yolu. 4 rekat diyor, gündüz namaz kıl. Günün başında. Günün sonunda ben sana yeteyim. De. Hadis alimleri diyor ki, yeteyim yani sana afet, bela, musibetlerden yeteyim, koruyayım. Ya da seni günahlardan korayım. İki türlü tefsir yapıyorlar. Yani Allah-u Teala kulunu günahlardan korumasa kul su içtiği kadar gibi kolayca böyle günah işler. Allah -u Teala evet. kalbine bir azamet, bir korku, bir haşret verirse işte ihsan o zaman yani kuluna var, kulun üstüne daha çökmüş gibi olur. Hadis. eserde geldi iyiydi. Münafık günah işler evet. bunu nasına konmuş gibi yapar. Şöyle. Yani günah o kadar etki o kadar etkisi var günah. Kova gider Müminin üzerindeki günahın tesiri, tesiri nasıldır? Üzerine daha konmuş gibi, daha. Onun ağırlığını haber hisseder. Diyor ki müellif Muhammed bin Abdullah İbrahimullah. İhsan diyor rükünün vahid. İhsan'ın kaç tane rükünü var? Bir 1 tane. Ve huve en ta'budallaha ke anneke tera. Allahu Teala'yı görüyormuşçasına ne yapman? İbadetmen. İbadet İhsanın bir rükünü var ancak iki derecesi var. Diyorlar ki ilk derecesi en ta'budallaha ke anneke tera. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. İşte bu sözle söylemesi kolay olan ama Tırtlaktan aşağı indirerek kalpte bunu sindirmek gayret isteyen bir şey. Her yönüyle. Maddi, manevi, gece kalkıp namaz kılmak, Allah'ı zikretmek. Yani sürekli Allah-u Teala'yı görüyormuş gibi hareket etmek. Yani bu insana saniye saniye insanın kendini ne yapmasını istiyor bu iş? Kontrol etmesini istiyor. Yani bir, an, bir saniye bir lahzda kontrolünden çıkmamaya çalışacaksın kendini. Bu şekilde zaptırtacaksın. Fain lem tekun tera Allah Teala görüyormuşçasına ibadet edemiyorsan şunu tahkik edeceksin. Fe innehu yarak. O seni ne yapıyor? Görüyor. Ya bugün ama insanlar öyle bir hayat yaşıyorlar ki. Yani Allah Teala iyi biliyormuşçasına bırak. Allah Teala da onları görüp bildiğini. iman etmiyor musun insanlar yaşıyor? İşte günahlar, fuz aleni isyanlara bakın böyle. Yani sanki Allah Teala kontrolü bırakmış haşa. İnsanlar dilediği gibi yaşasınlar. Allah Teala'nın ne yazan melekleri var. Ne çekeceği bir hesap var. Ne ölüm var, ne kabrin altına girmek var. Ne cehennem var, ne azap var. İnsanların böyle bir ne yok. Kaygısı, tasası yok. Telaş nerede dünyada? Eve yetişmek, işe gitmek, eve gidip işi gelmek. Dünya. Diyor ki bunun delili ve delil-i taala bunun delili. إن الله مع الذين التقوا. الله تعالى كم نال بربردير؟ تقوى صاحب ذلك. والذين هم محسنون. وهم كملا؟ محسنلذين. يعني تقوى و إحسان. وشيخ الإسلام ماذا قال؟ إحسان. ماذا قال؟ فتول المأمور أمرونا. يفعلون ما يأمرهم. يفعلون ما يأمرهم. يفعلون ما يأمرهم. يفعلون ما يأمرهم. يفعلون ما Emirler birçok emir var. Namazla alakalı, kılıkla alakalı, kıyafetle alakalı, oruçla alakalı, <gülüyor> ticaretle alakalı, zekatla alakalı, sen değil mi? Tevekkülle alakalı, korkuyla alakalı, reca ile alakalı. Bunları yerine getirmek, yasaklardan da kaçınmak. allah Teala bir şey yasakladı mı? tam kaçınacaksın. Nefsin seninle mücadele edecek. Böyle. Kurcalayacak seni. Ufak şeyler için bile bazen kendinin bu mücadeleye girdiğini göreceksin. Ama orada bilirsen ki Allah beni görüyor. Bu da ihsanın ikinci derecesi. Orada hareketin ne var? Tavrın değişir. وَقَوْلُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ Tevekkel, tevekkül et. Tevekkülün ne olduğunu daha önce açıklamıştık. Tevekkül ne yapmak? İnsanın sebepleri yaparak, sebeplere iltifat etmeden, güvenmeden Allah sonucunu Allah-u Teala'ya bırakıp beklemesi. Allah-u Teala'ya havale etmesi. Yani sebepleri yapacaksın ama o sebebin o sonucu doğuracak olan etken olduğuna itikad etmeyecek 10 tane başı ağrır, hepsi hap içer. 2 tanesi iyileşir, 8 tanesi iyileşmeyebilir. Yani bu çok önemli. Y yüzlerce insan evleniyor, yüzlerce insan hanımıyla cima ediyor, ama atıyorum %20'sinin çocuğu olmuyor. Yani olanlar olmayanlara böyle farklı bir şey yapmadılar. Onların bir üstünlükleri yok. Ama allah Teala Olur. bu ne yapmadı, bu sebebe Çocuğun olması olan evlilik sebebine bina etmedi neyin? Sonucu çocuğu. Tevekkül nedir? Ben allah Teala Teala'ya tevekkül ediyorum. allah Teala bu sebepleri bana yapmayı emretmiş. Bunları yapıyorum. Sonuç Allah'tandır. allah Teala verir de vermeyebilir de. Tevekkül budur. alal Rahim, Aziz olan güçlü olan seni destekleyen seni koruyan allah Teala rahimdir. Ona ne yap? Tevekkül et. Evet. Evet. Diyor ki, ayetin devamında, O ki, seni kalktığın zaman görmektedir. Nereye kalktığın zaman? Namaza. Peygamber ne diyor? Seni namaza kalktığından görmektedir. Şimdi bu ayeti bir okuyup sindirsek, namaz kılmaya kalkmak bizim için ayrı bir güzellik olur. Düşünler Allah-u Diyor ki, o seni namaza kalktığı zaman seni görüyor. İşte İhsan Burada. İhsan nerede? Burada. Senin Allah-u Teala'yı seni gördüğünü ne yapıyorsun? Biliyorsun. Gece kalkıyorsun namaza. Diyorsun ki Allah-u Teala şu an beni yedi kat semanın üzerinde, arşın üzerinde ne yapıyor? Abdullah-ı Abi görüyor. Allah-u Teala beni görüyor. Ve tekallübeke fisseacidin Secde edenler arasında senin hareketlerini yani secdenin, rükûnunu kıyamını ne yapıyor? Görüyor, biliyor. إنه هو السميع العليم وهرشي يشندر هرشي بلند شو آية باب النسبان الله وقَوْلُهُ شو آية كلمة وما تكونوا في شأنٍ hiçbir iş içinde olmayasınız ki ey peygamber وما تَأْلُوْ مِنْهُ مِنْ قُرآنٍ قرآن ok olmayasınız ki ولا تأ ولا تعملون من عمل hiçbir amel yapıyor olmayasınız ki ey iman edenler اِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا Bizler muhakkak o yaptığınız işte sizlere şahit olmayalım. Yaptığınız her şey, okuduğunuz Kur'an, yaptığınız, üzerinde durduğunuz her iş nedir? allah taala Teala tarafından şahitlik olunur. Allah-u Teala'nın melekleri şahit olur. Allah-u Teala'nın kendisi şahit olur. Bunu görür, bilir. اِذْ تُفِيضُونَ ف۪ي Zira siz bu işi yaptığınız yani başladığınız andan itibaren devam ederken Allah-u Teala her lahtasının her anı ne yapmaktadır? Allah-u Teala bilmektedir. Yani bunu bilmek lazım. Bugün müminlerin ihsan hususundaki şeyi, yaklaşımı bu olması lazım. Bugün bu meselede bile allah Teala'ya insanlar şirk koşuyorlar. Şeyh efendilerine öyle bir itikat üzere itikat ediyorlar ki Şeyh diyor gece diyor kulunun şeyin, muridinin pardon yatakta kaç kere sağa döndüğünü, kaç kere sola döndüğünü ne yapabilir? Yani burada muride ne öğretiliyor? Şeyhin seni ne yapıyor sürekli? Görüyor. Müşahede yani sürekli değil ki şeyhin seni ne yapmakta? izlemekte. Onu razı etmek için mu? Anlıyor musunuz? Sürekli şey seni izlemekte. Ve onun şeyhi, bu insan Şeyhin kendisini izlediği için sürekli hangi konumda şeyhi mahcup çıkarmamak adına şeyhe karşı onun huzuruna gittiğinde adam diyor utanıyorum ben." diyor. Çünkü diyor o beni biliyor güneşlediğim zaman. Bu, lafları duymuşsunuzdur. Bunları biz burada şimdi yazmıyoruz burada. Birçok tarikat ehli değil mi? Bunu söylüyor. Ben diyor utanıyorum diyor. Hocamın şeyhimin diyor önünde diyor. diyor. benim biliyor. Onun huzuruna gelmeden önce yapmış olduğum neyi? işlediğim günahı. İşte bu allah Teala Teala'ya olması gereken ihsan mertebesinin bir mertebesi. Bunu ne yapıyorlar insanlar? Bir aciz insana yüklüyorlar. Ayet-i Kerime bakın. Yunus Suresi 61. Muhammed bin Abdullah'ın delil olarak getirdi ayet. Hiçbir işte olmayasın ki onunla alakalı bir Kur'an okuyor olmayasın ki bir amel üzerinde siz müminler olmayasınız ki allah Teala bunu görmemiş buna şahit olmamış olsun. allah Teala ait has bir şey. Bunlar kutuplar, gazlar diyerek böyle şeylere itikad etmeye başlamışlar ki ihsan makamını allah Teala'ya değil de Şeyh Efendilerine karşı yaşamaktalar. Ve Sünnetteki bunun delili nedir? Çok uzunca bir hadis. Bunun bir kısmını alacağız bugün. hadis Cibril. hadis Cebrail. Meşhur Cebrail hadis. Bu hadis çok meşhur bir hadis. Cebrail hadisini sahabeden bu rivayette Ömer İbni Hattab radiyallahu anh'u rivayet ediyor. Diyor ki Ömer radiyallahu anh Kale beynemâ nah'nü culusun inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Bizler Allah Rasulü'nün yanında oturuyor idik. Sahabeler dedik ya Peygamberin tedrisi, eğitimi, pratik ve tarih her şeyle Peygamberden almış insanlar. Onlara dil uzatan, onların hakkında ile ilgili konuşan Aslında kimin hakkında ileri geri Peygamber. Peygamber'e dil uzatmış olur. Peygamber'e dil uzatmış olur. Diyor ki, Peygamber'in yanında oturuyorduk. İz tala aleyna raculun. Birden buradaki iz, bunu Arapçada fucaiyeden yani. Aniden, ansızın. Beklenmedik bir anda bir adam çıkıp geldi. Şedidu beyaz, el ben beyaz bir elbiseyle. Şedidu sevad-i şar Saçları da simsiyah. Yani üzerinde de sefer bir alameti yok. Yani elbise bembeyaz. Eskiden bir insan yolculuğa çıkacak, elbisesi bembeyaz çıkacak. Mümkün değil. Niye? Çünkü tuvalet yok, araba yok, otobüs yok, toz esiyor, devenin üzerine biniyorsun. Değil mi? Bir sürü şey yani. Bir de Eğer deliğe gireceksin, o ben kalacak mümkün değil. Bir de saçların dağılmayacak. Normalde tozdan saçların ne olur? Toz toprak olur. Ama diyor sefer alameti de yok. Yolculuktan gelmiş gibi de durmuyor bu kişi. Ola ya minna ahadun. Bizden kimse de bunu tanıyor değil. Hatta cellesa ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve nebi Vesselam'ın yanına oturdu. fa'asnada ruk fa'asnad rukbeteyhi ila rukbeteyh dizlerini peygamberin dizlerine değdirdi. Çok da samimi davranıyor. Yani kimse tanımıyor ve bir o kadar da samimi. Wa vada'a kaffeyhi ala fakhideyh ellerini peygamberin baldırına koydu. Yani düşünün oturuyor diz dizde ellerini peygamberin baldırına koyuyor. Bu şekilde tercüme edenler de var, şu şekilde tercüme edenler de var. Kendi ellerinin kendi dizlerinin üzerine koydu diyenler de var. Ama hadisin siyakı, gelişi, akışı hangisini daha çok destekler gibi... Yani ...Arapça gramer olarak zamir burada peygambere de dönebilir. Peygamberin dizinin üstüne koydu. Kendi dizinin üzerine de koydu. Kendine de dönebilir. Ama hadisin gelişine baktığınız zaman... ...peygamberin dizi üstüne koyması daha ne uygun. Niye? Çünkü adam zaten tuhaf bir adam. Garip hareketlerle gelmiş. O garip hareketlerini damla ettiriyor. Peygamberin dizinin üzerine ellerini ne yapıyor? Koyuyor. Değil mi? Ellerini peygamberin dizinin üzerine koyuyor. Herkes hazırlıyor. Ve kâle ya Muhammed dedi ki ey Muhammed akbirni yani İslam bana İslam'dan haber ver. Kâle en teşheden la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah Allah'ın tek hak ilah olduğuna şahitlik etmem. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü bunu anlatmış, anlatmış sahabeye, bir de böyle Cebrail geliyor, üstüne bir de bunu anlatılıyor. Ve anlatılan konulara baktığın zaman bizim böyle hayatta bir kere duyduğumuz ve artık böyle sanki ihtiyaç duymamış gibi davrandığımız konular. Çoluğa çocuğa otur anlat her gün bunu. İkinci gün anlatsak çoluk çocuğu baba her gün aynı şeyi anlatıyorsun. Niye? Çünkü kalplerde problem var, sıkıntı var yani. Nuh 950 sene aynı şeyi söylüyor yani. Diyor ki en teşheden la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Bazı cemaatler var ya yeter diyor tevhid tevhid diyor akide akide. Değil mi adam dediği gibi ihval-i müslümin olsun ona benzer örgütler cemaatler diyor. Tevhid tevhid tevhid diyor ihtilafa ayrılığa sebep oluyor. Müslümanları bölüyor diyor tevhid. Peygamberimiz bak Cebrail gelmiş bir de Cebrail de hala bir konuda konuşuyor. İslam hakkında haber ver. diyor ki la ilahe anne ya bu adamlar ki yani Bedir'de Uhud'da kılıçlarını çekmiş müşriklere kılıç sallamış adamlar akrabalarını vurmuş adamlar bunun için peygamberimizin dibine oturmuşlar yine bu anlatılıyor onlara Değil mi? ya peygamberimiz başka bir şeylerden bahset biraz daha değişik bir konu olsun zaten bunun için biz yurdumuzdan olduk biliyoruz artık onu öğrendikliği yok yani o da neyle alakalı o şey istemekle alakalı küçük çocukları bilirsiniz Gelir dedi, baba der, bana bir masal anlattı yani mesela. Bir masal anlatırsın. Bir olay anlatırsın. Bir daha anlattı. Ya yani anlattım, bir daha isterdim. Niye? Çünkü yılmıyor, seviyor onu, hoşlanıyor. Yani senin de tevhitten yani zevk alışın, imanın artışı böyle olması lazım yani. En la ilahe illallah ve enne resulullah ve namazı ikam ve zeka namazı zekatı vermen ve tasuma ramadan, ramadan orucu <gülüyor> tutman Yol bulabilirsen buradaki yol bulmaktan maksat nedir? Zat ve rahile. Yani yolda azık ve binek. Kadın için bir de ne şartı var? Mahrem şartı var. Koca değil, mahrem. Belki kayınpederi olabilir. Değil mi? Abisi olabilir, kardeşi olabilir. Bunlar hep mahrem. Amcası, var, Amcası olur, evet. وتحج البيت ان استطاع الى سبل قال صدقت ديك جبهe doğru söyledin Hem soru soruyor mu ona Sa'icna lahu yas'aluhu ve yusaddiquhu مش açırdık diyor sahabe Yas'aluhu soruyor ve yusaddiquhu tasdik ediyor doğru söyledin Hiç bilmiyorum Fa akhbirni an al-iman Şimdi diyor ki peki hadi bakalım iman anla şimdi Diyor ki ente tu'mine billah Allah'a iman. Dedi sahabe Allah imanın yani içeriğini hep duyuluyor. Ayetler bununla alakalı iniyor, anlıyorlar. Peygamber bununla alakalı konuşuyor. Yani bu asrın insanının sahip olduğu o ön bilgiden daha çok bilge sahip insanlar. Ona rağmen bunların kulaklarına hala Allah iman duyuruluyor. Bu asrın insanında ön bilgi yok. Allah iman, Allah iman. Yani şurada bir sanki Allah imanla alakalı camide vaaz veren, vaize desen ki hazırlıksız, Allah'a iman hakkında konuş durup durup, dönüp dönüp neyin etrafında dolaşacak? Allah vardır, yaratıcımızdır. En fazla diyeceği bu yani. maalesef. Niye? Çünkü ön bilgi yok bununla alakalı. Oluşmamış. Allah'a imandan maksadın Allah'ın uluhiyetinde birlenmesi, ibadetin tüm çeşitleriyle yalnızca ona yapılması demek olduğunu birçok insan bilmiyor. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت Evet doğru söyledim. İmanın ökömleri. Allah'a iman, değil mi? Meleklere iman, kitaplara iman, resullere iman, ahirete iman, kıyamet gününe iman, hayrıyla şerriyle kadere iman. Doğru söyledim diyor peygamber. "Qal fa akhbirni an al-ihsan. Bana ihsandan bahset. İhsan."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 Allah yokmuş gibi davranıyorlar. Maalesef. حاليس. fe أخبرني عن الساعة. قلبي كي يبرائيل، أحسنا تامل نبي تعليم، إن شاء الله. بدأنا. أخبرني عن الساعة. كيومات ساعتيني، هاكر. كيومات ساعتين. الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال مل مسؤول عنها بأعلم من السائل. سؤولان، سؤالاً من ده. لا معلومات. لا معلومات. لا معلومات. لا معلومات. لا معلومات. Peygamber'e bildirilen bilgi bununla alakalı olarak bu kadar bitti. Bugün soy tarayıcılar, televizyonlara, şu çıkanlar diyor ki işte şu tarihte kopacak, hesap yapıyor, kitap yapıyor, bir şeyler yapıyor. Olabilir insanlar biliyor. Allah ﷻ para diyor ki: İnnallah endahu ilmi sah, İnnallah endahu ilmi sah. Burada takdim, teakhir var, hasır ifadeler. Yani saatin ilmi, kıyamet saatinin ilmi ancak Allah'ın katındadır. As gibi alıyorum diyor ki onun ilmi kıyametin ilmi kimin katındadır? Rabbimin katındadır. La yuzelli hali vaktiha vakti geldiğini onu ortaya çıkaracak ancak Allah. olur. Ayetler çok açık. Ama buna rağmen insanlar neyin ardından düşmüşler? Kıyamet saatini hesaplamasının ardından düşmüşler. Bu arada adam çıkıyor televizyonda. ...Nur cemaatinden olan insanlar var mesela. Cüla bak sayinleciğinin tarihini hesaplamasına göre. o vakitte kıyamet kopacak. Evjde evet. evet. Bunu aleni bir şekilde utanmadan söylüyorlar. Allah Teala'nın bu ayetleri apaçık bir şekilde ortada duruyor iken ve bu hadisler burada apaçık bir şekilde bizimle konuşuyorken. diyor ki: "Kâl efakh binni Bana bunun emaret, alamet onu bildir ey Allah'ın Resulü." Cemal diyor ki: "Bunun emareti nedir? Alameti nedir?" Tabii Cemre Ey Allah'ın Resulü demiyor. Daha hala henüz kim olduğu ortada değil. Diyor ki Kal Kadın kölenin kölenin efendisini doğurma, doğurması. Bu ifade yani e, ne manaya geliyor? Bununla alakalı birkaç mana var. E, ancak çoğunluk şöyle diyor. Müslümanlar dünyayı fethedecekler. Yani Dünya'ya fethi çıkarak cihat yayılacak. Çok cariyeler alınacak. Herkesin elinde birçok cariye bulunacak. Buna ne deniyor cariyeye? Mülkü yemin. İnsanın mülkü sahip olduğu şey. Değil mi? Yani insanın cariyesi, mülki yemini cihat yerinde genişlemiş olacak, yayılmış olacak. Cariyeler yayılmış olacak. Ahir zamanda. Bu adam bu cariyesiyle ne yapacak? İlişkiye girecek. Caiz mi? Caiz. Cariye onun. Tabii bunun şartı şurtu var. Hakkı hukuku var. Cariye demek ortamalı demek değil yani. Sen ilişkiye girdin, senden sonra başka hemen pat diye ilişkiye girip onu kullanacak böyle bir şey yok yani. Bazı hak hukukları var bunların. Bu kadın doğurduğu zaman... ...hür erkeğin... ...yani babanın ciması ile doğan... ...köle kadından doğan çocuk ne olur? Hür olur. O büyüdüğü zaman ne olacak? Onun... efendisi olacak. Yani e, oğlu ama annesinin neyi? Bu manada e, efendisi olacak. Burada şey İbn i Mazrahim Allah diyor ki, buradaki maksat budur. Yani insanların elinde bir sürü ne olacak? E, cari olacak. Bu cariyeler de e, doğuracaklar. Bu şekilde doğan çocuk erkekse seyit efendi olacak, kadınsa ne olacak? Seyide olacak. Daha geniş manada ise bazı ilimler diyor ki yani anne babaya ahir zamanda çok az itaat edilecek. Köleye davranıldığı gibi anne babaya davranılacak. Anne babaya artık saygı, merhamet olmayacak. Daha geniş Daha geniş manada da bu şekilde yorum yapıyor bazı hadis şarihleri. Her ikisi de olabilir. Yani şunu diyoruz. İlim ehli diyor ki, yani durumlar değişecek. aynı zamanda şartlar, ahvaller, durumlar ne yapacak? Değişecek. Hadisin devamı da onu gösteriyor. En teral hufâtel urâtel âlete riâ eşşâh ve tetâvvelûne fil bonyân Ayakkabısız, fakir, koyun çobanları ...binalarda birbirleriyle yarışacaklar. Bu da... yani ...olayın olağan seyrinden... çıktığını bir alameti. Yani anne babaya itaat kalkacak. Yani biz bile bakın, bizden önceki çağı dinlediğimiz zaman... ...insanların anne babalarına olan saygılarını... ...duyduğumuz zaman, bize garip geliyor değil mi? Bizden sonra ne olacak? Ki görüyoruz bazen böyle... ...sokaklar başında burada... ...anasına babasına hakaret eden... ...herkesin önünde küfür eden... ...dediği gibi döven, vuran... ...böyle insanlar var... sonraki nesilinde ne olur? allah Alem. Olağan seyrinden çıkacak başka bir şey de çoban. Ne çobanları? Çoban. Koyun çobanları. Diyor ki koyun çobanları denmesinin bir sebebi de şudur. Deve çobanları güçlüdür. Yani develer güç ifade eder. Maddi olarak imkan ifade eder. Koyun çobanları daha zayıftır. Koyun çobanları daha zayıftır. Bunlar bile ahir zamanda yani gariban, yoksul insanlar öyle yerlere gelecekler ki zengin olacaklar. Para sahibi olacaklar. Zürt olan insanlar ahir zamanda ne olacaklar? Zenginleşecekler. Ve birbirleriyle nerede yarışacaklar? Binalara yarışacaklar. Fema da diyor ki hanım, Ömer, Fema Dağ sordu gitti. Kalktı gitti. Felevisne şey, ameliyyen Bir süre oturduk bekledik diyor. Fekale ya Ömer Bir rivayette Ömer diyor koştum. Arkasından bulamadım diyor. Diyor ki Allah Resulü, "Feqale ya ummat etedri men es-sa'il?" "Bu gün musallı soran kimdi?" Goltu Allahu ve Resuluhu a'lem. Dedim ki dedim ki diyor Allah ve Resul daha iyi bilir. Sahabede bu edep var her zaman. Bizdeki bu tavır yanlış bir tavır. Özel olan tavır olsun, dine olan tavrımız olsun. Bence böyle olması lazım gibi şeyler. Peygamber Aleyhisselam Arafat günü vedacında bugün hangi gününüz Allah ve Resulü daha iyidir. Hepsi biliyor hangi gün olduğunu ya. Bu yer neresi? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Hangi aydasınız? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bizde konuyla alakalı ne ayet biliyor adam, ne hadis biliyor, hiçbir şey yok. Çünkü bence böyle olmalı. Abi. İlimel diyor ki, kevni olaylarda Allah ve Resulü bilin daha iyi bilir diyemezsiniz. Yani yarın yağmur yağmur mı Allah ve Resulü daha iyi bilir. Olmaz, şirk olur. Allah bilir. Şer'i olaylarda diyorlar ki bazı ilim peygamber zamanında Allah ve Resul daha iyi bilir. Bazı ilim diyor ki şer'i olaylarda peygamber hayattayken de, hayattan sonra da Allah ve Resul daha iyi bilendir anlamında söylersen kullanılabilir. Bu diyor Cebrail. Eta'kum gelmiştir size. Yuallimukum öğretmek için emra dininiz bak din. Demek ki din ne? İslam, iman ve ihsan. ihsan. Evet, bu hadisle birlikte üç esasın ikinci esasını da bitirmiş olduk. Marifetul Abdi Rabbehu Kulun Rabbini bilmesi. Marifetul Abdi Dinehu Üçüncüsü de Marifetu Kum Muhammed Marifetul Abdi Nebiyyahu Peygamberinin yapması bilmesi. Önümüzdeki derslerde inşallah bununla alakalı konuşacağız. Ondan sonra zaten kitabımızın son bölümlerine yaklaşmış olacağız. Burada kalalım. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا انت استغفرك